Ve delilü tevekkülü, kavlullah taala ve alallahi fetevekkelu in kuntum mu'minin. Tevekkül bir ibadet. Niye ibadet? Çünkü Allah Teala bizden bunu yapmamızı istiyor, hoşnut. Ve bu ayet-i kerimede diyor ki ve alallahi fetevekkelu, Allah'a tevekkül edin yalnızca. Şayet müminler iseniz. Şayet müminler iseniz. Tabi tevekkül Sebepleri yaptıktan sonra sebepleri yaptıktan sonra işi Allah'a ne yapmaktır? etmektir Sebeplere güvenmeden. Bu çok önemli. Sebepleri yapacaksın ama sebebe güvenmeyeceksin. Sebeplere iltifat etmeyeceksin. İşini Allah'a havaledeceksin. Diyelim ki yolculuğa çıkacaksın. Arabanın yağını kontrol ettin. Tekerleklerini kontrol ettin. Değil İsmail abi? Ondan sonra her şeyini kontrol ettin. Bunlar sebepler. ki de artık bana ne olmaz? Hiçbir şey olmaz. Taş gibi gidiyorum yola. Sen ne yaptın? Sebeplere sarıldın. Yani. Ben öyle kazalar biliyorum ki adam. Boğaz Köprüsü'nün altından geçiyor arabasıyla. Yukarıdan. Köplüden geçen bir adam şeftali yiyor. Çekirdeğini aşağı atıyor. O şeftalinin çekirdeği yer çekimiyle biliyorsunuz. Ağırlaşıyor. Cama bir vuruyor. Bom patlıyor. Adamların elleri, yüzleri, gözleri her taraf yara bere içinde. İstediğin kadar kemerini tak. İstediğin kadar camın sağlam olsun. Demek ki tevekkül nedir? Sebepleri yapacaksın. Ama itimat kim olacak? Allah-u Teala'ya olacak. Şimdi bugün bu tevekkül konusunda da insanlar koşuyorlar. Adam şeyhine öyle bağlanmış ki bırakın sebepleri yani allah Teala tevekkülde sebepleri yapacağız değil mi biz mesela? Sebepleri yapacağız. Ardından sonucu bekleyeceğiz. allah Teala Teala'ya güvenerek. Adam şeyhine öyle bağlanmış ki adama göre Diyor ki yani bunu yapmaya gerek yok diyor ya. Şeyhim dilerse diyor. Himmet ederse olur. Yani adam hasta olmuş. Kanser olmuş diyelim. Tedavisi bile yok. Diyor ki benim ilaç almama gerek yok diyor. Şeyh diyor. Dilersen ne olur? Olur. Ve öyle kıssalar anlatıyorlar ki falanca şey ziyarete giderken arabanın otobüsün diyor tekeri çıkmış gitmiş. Haberimiz yok. İndik baktık gidiyor. Tek teker yok. Öyle gitmişiz. Şeyh diyor bizi getirmiş. Yani Normalde Allah için bile tevekkül ederken allah Teala'ya tevekkül neyi gerektirir? Çocuk istiyorsan ne yapacaksın? Evleneceksin. Evlenmeden çocuk istenir mi? Otobüste yolda gitmek istiyorsan tekeri olması lazım değil mi otobüsün? Sebebi yapacaksın. Sebep yerine gelecek. Ama itimadın kime olacak? allah Teala Teala'ya olacak. Bunlarınkisi öyle bir itimat ki şeyhe, öyle bir itikadları var ki otobüsün tekeri olmasa da şey, o otobüsü nereye kadar götürebilir? Dergaha kadar. Kendim... Mekanına götürebilir Yani bunların Tevekkülü öyle bir tevekkül ki sebep daha yok Tabii tevekkülün diyor ki küçük şir şir şirki yoktur Tevekkül tektir Büyük şirktir Yani bir insan Bu inanışla Yola çıkıyorsa Tevekkülde ne yapmıştır Allahu Teala'ya Şirk Koşmuştur Sonra ayetlerimde müelif çünz diyor diyor. Ömer'e tevekkül. Al Allah ifa Kim Allah'a tevekkül ederse Allah ona yeter. Yani kim Allah hakkıyla tevekkül etsin, Allah Teala'ya tevekkül etsin, itimad etsin, görecektir ki Allah Teala ona yeter.